Hakkınıza helal edin <gülüyor> Belki biraz beklettim sizleri ee, Ben Arkadaşlarla önceden sözleşmiştim Görüşmek için ee, İsterseniz buradaki sorulara cevap verelim Bir kardeşimiz Sormuş Demiş ki Evde dolaşan kertenkeleyi Öldürmek caiz midir örümceği öldürmek caiz midir Buradan başlayacak olursa aslında bu tip yani mahlukatı öldürmek doğru değildir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki buyuruyor ki irhamu man fil ardi yerhamkum man fissema. Siz diyor yerdekilere merhamet ediniz ki gökteki ey yani göklerin üzerindeki Allah da size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 gerçekten hatırlamazsınız. Dolayısıyla Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem birçok hadiste bizlere emrediyor. Diyor ki mesela örnek verelim erkekler için. Varhû lihyetekum sakallarınızı salıveriniz. Ve halifu ehli kitab ve ehli kitaba muhalefet ediniz. Ey onlara benzemeyiniz. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve ortaya koyduğu sünneti ve Müslümanın giyim şekli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 kendisi zineti örtmek içinken nasıl olur onu zinete çevirebiliriz. Günümüzde maalesef birçok Müslüman kadın kendi tesettürünü güzelliğine katkıda bulunacak, süsüne katkılı, katkıda bulunacak bir meta haline getiriyor, bir süs haline getiriyor. Böylelikle maalesef Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ört ortaya koyduğu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 Orada hazine bulacaksın ancak ondan Beytülmale bir pay verme. Onlar diyorlar ki gerçekten sen güzel bir rüya görmüşsün ve nihayet kazıp bir hazineye sahip oldun. Ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her, e, devlet arazisi içerisinde bulunacak herhangi bir hazineden e, mutlaka Beytülmale sahip Bir pay ayırmıştır ve bunu da hayattayken söylemiştir. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam'ın bu emrine uydun hazineyi aldın. Ancak beytül Beytülman'a mal vermen gerekir. Çünkü e, Aleyhisselatü Vesselam iken bunu söylemiştir. Onun hayatta söylediği, rüyada söylediğine tercih edilir. Niçin? Çünkü el yevme ekmeltu lekum dínekum. Allah Azze ve Celle diyor bugün sizin üzerinize dininizi tamamladım. Artık bu vahiy değişmez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 Evet Evet şimdi e... <gülüyor> Yani İbni Teymiye Rahim bilmiyorum Bunu biraz uzun yazıyor Burada Eee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 Bilmiyorum nasıl açıklayalım. En basiti ben size bir şey söyleyeyim. En basiti hatta elimde var. Geçenlerde yine bir Habeşi'yi dinledim. Eh, Ahbaş dediğimiz. E, diyor ki İbn Teymiye diyor ki. Kendisi sözü bu. Diyor ki İbn Teymiye diyor ki. Arş el evveldir. Yani ezelidir. Ne demek istiyor? Yani Allah'la beraber arş her zaman vardı. Subhanallah. Subhanallah. Gerçekten İbn Teymiye'nin böyle bir söz söylediğini. Biz talebeleri olarak bilmiyoruz ama maalesef ona düşmanlık edenler böyle şeyler uyduruyorlar. Evet. Vehhabili Kur'an, Muhammed bin Abdülvahab'tır. İngiliz casuslarından hamperin tuzağına düşerek İngilizlerin İslamiyet'i imha etmek çalışmalarına alet oldu. İngiliz casusunun itirafları kitabında Vehhabiliğin kuruluşu uzun uzun anlatılmaktadır diyor. Bu kitabı eline geçirdiği İbn Teymiye'nin ehli sünnete uymayan kitaplarını okumuş Şeyh Şeyhi Necdi diye meşhur meşhur olmuştur. Düşünceleri İngiliz paraları ve İngiliz silahları karşılığında köylüler ve deri yahalisi ile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 Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olana. Bu Aleyhissatü vesselam'ın sünnetidir. is vesselam sabah ve akşam bunu sabah kere söylerdi. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem il kürsi, sabah birdefa, defa okur, arkasından ujdefa, defa İhlas, Felak, Nas 3'er defa diqqat ediniz. İhlas, Felak, Nas, felaknas, Felak, Nas, Sabah ve akşam. Ha, yine Allah Resulü sallallahu Sabahleyin ujdafa, defa raditu billahi je ve bent? wabi bent niet iemand die je niet bent. Je bent iemand die je niet bent. Je bent iemand die je niet bent. Je sabah iemand die je derdi, bent. Je derdi. iemand die je niet bent. Je bent iemand die je niet bent. Je bent iemand die je niet bent. Je bent iemand die Ya da Bismillahillezî la yedurru me şey'un fil ardi walafis fis semai ve huve semihul alim. 3'er defa Aleyhisselatü Vesselam bunu sabah ve akşam derdi. Yine Allah Resul Aleyhisselatü Vesselam. Mesela diyor ki. Kim günde 100 defa. wa e, ve bihamdihi. al azim derse.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 Bir hadis-i iseet vesalem diyor ki inni estağfirullah wa etûbu fi günde min من 70 مرة. Ben diyor Ali Aset vesalem günde 100 defadan fazla Allah'a tövbe istiğfar ederim. Ey burada da diyor ki estağfirullah ve etûbu iley. Aset bu zikri de bize öğretiyor istiğfar etme. 100 defa. O zaman 100'e kadar sayacağız. 100'den sonrası ise mutlaktır.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 Zikirde de örnek alacağımız kişi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'dır. Lekad kana lekum fi Rasulillahi usvetun hasene. Muhakkak ki sizin için Resulullah'ta güzel örnekler vardır buyuruyor Rabbim Sübhanehu ve Teala. Dolayısıyla örnek demin dedik ki üç defa raditu billahi Rabben ve bilislam dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nebiyyen. Bunu üç defa bir söyleyeceğiz. Aleyhissalatu Vesselam'in emrinden ötürü sünnete uyacağız. Ama onun dışında kişi saymaksızın akşama kadar ne kadar söylemek istiyorsa söylesin. Kişiyi efendime söyleyeyim ne kadar istiyorsa e, Rabbini zikretsin. Yani istediği kadar subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve Allahu ekber desin. Ey mukayyet olanı mukayyet şekliyle yapar. Daha sonra mukayyet olan bittiği bittikten sonra artık mutlak olarak bu kişiyi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 A.S. onu nasıl andıysa öyle anacağız. A.S. diyor size dilde hafif, mizanda ağır bir şey öğreteyim mi? Subhanallahü ve bihandihi subhanallahul azim. İşte bu. Dolayısıyla he, biz bunları yerine getireceğiz ve bunları söylemekten, Söylemekte gayretli olacağız. Aleyhisselatü vesselam, sabah ve akşam on defa, la ilahe illallahü vehdehu la şerike leh, lehu'l mulku ve lehu'l hamd, ve huve ala kulli şeyin kadir. İşte bakınız bu mukayyet bir zikirdir. Bu mukayyet bir zikirdir. Dolayısıyla, dolayısıyla kişi sabahleyin bu on zikri yaptıktan sonra, ondan sonra bir başka hadiste diyor yüz defa getirirse. ha? 10 değil daha fazla yapmak istedi. Bir tane 10 yapar. Daha fazla yapmak istedi. Yine 100'e kadar sayabilir. Çünkü hadis var. Bir gün boyunca la ilaha illallahü vahdehu la şerike leh. mülk ve lehul hamd ve ala kulli şeyin kadir. Bunu 100 defa söyleyecek kadar Eset (vesalem) bu sayıyı da verdi. Ama kişi 100'e kadar söyledi, devam etmek istiyor. O zaman saymayı terk eder. Saymaksızın mutlak zikir manasında zikretmeye devam eder. Böylelikle görülmektedir ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın sünneti en güzel şekliyle yaşanabiliyor. Yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki, buyuruyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam mesela diyor ki sabah ve akşam kim bana 10 defa eee ki salatu selam getirirse efendime söyleyeyim ona şefaatim Wacip olur, hak olur diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ey, en güzeli, en güzeli şudur arkadaşlar. Allahumma salli ve sellim ala nebina muhammedin u ala ali muhammed. Allahumma salli ve sellim ala nebina muhammedin u ala ali muhammed. Sabah on defa, akşam on defa. Biz demin ibadetleri ikiye ayırdık. Dedik ki mutlak olanlar ve mukayyet olanlar.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 33 keer Subhanallah, Allah, adıdır, bu 33 keer al al Allah wakbar war. Ja, leren. hij geen sommige gelegen om dat, Boalix en Prachtigoloute is en een Ben v��**** Ал ben keer 3000 keer getireen. Ya dat, trac 330 ikIV bez 330 Je ifにな de laat, Do 노 bullying hebt d Alice, En goal objetivo dat were, Do e waar kishi. Dinde bir een bir dat ortaya koymuş koi Ve u luur. We, Rasulai, set was elem me mochale, Ain Rasulai set was, Allah zawa gelden in de nisa's, u rees je zombeis tebu urdogi bi, wanneer je je kijk de nisa's, wanneer je je kijk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 O mukayet mukayyet olanlar, yani hiçbirimiz is niet zo dat je naar de dan de hoop gaat. Je gaat naar de hoop de hoop gaat. de hoop gaat. Je gaat naar de hoop gaat. Je gaat naar de hoop gaat. Je gaat naar de hoop gaat. Je gaat naar de hoop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 Amaher hangi birsa je koima. Oyusdan acharsan is yokpamukya inner, yokpilmemneya inner, bilmem yokchefalan, yokdemishki. Kim shukadari yok senkimsin. kim wakbar. Sen Allah has ze wagen les en ze man dindehu jet Allah raaswasset was Allah raaswasset was elemens seni effetedjur dindey en en en en en en en en en en en en Allah en Allah en en en en en en en en en en en en en en en Ibn Abbas hier anhu de radio-Allah en ik ben hier bij de radio-Allah en allah, yani allah en Resulü şöyle buyurdu. Birileri de diyor ki en ik ben de allah en de böyle dedi. Dikkat ediniz ben de radio-Allah en ik ben hier bij de radio-Allah en ancak Allah ve Resulü Aleyhissatü vesselam'ın emri karşısında birileri Ebubekir ve Ömer böyle dedi dediği zaman Ibn Abbas onlara diyor ki arahum seyehlakun diyor ki subhanallah arahum seyehlakun diyor ki ben bunları helakta görüyorum böyle diyenleri akule qala Allah ve qala Rasul ve yekulun Ebu Bakr ve Umar radiyallahu Diyor ki ben Allah ve Resulü böyle dedi diyorum. Onlar da diyorlar ki Ebu Bekir ve Ömer de böyle dedi. Vallahi ben böyle diyenleri helakta görüyorum. Ve yine bir başka sözünde diyor ki ne başımıza taş yağacak. Ahmed ibn Hanbel rahimahullah kendisi diyor ki ne Ömer ibn Abdülaziz ile ilgili böyle bir söz söylüyorlar. Diyor ki ne başımıza taş yağacak diyor. Ben Allah ve Resulü diyorum siz bana diyorsunuz ki halife Ömer ibn Abdülaziz. Dolayısıyla maalesef ilimde usul bilinmediği zaman insanlar her yaptıklarını dinden zannederler. Bizim için demin okuduğumuz men ahdafa fi emrina haza ma minhu fevret dinimizde olmayan bir şeyi kim ihdaf ederse o merduttur ve yine Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve bir başka e, tarikinde deniyor ki men amile amelen ma bihi emrina fehuvar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 Tamamına önem gösteriniz çünkü orada çok is hetzelfde 2019, kenti, envy, het Niçin kulluk şuurudur diyorum zikir. Örnek vereyim. Niçin kulluk şuuru olduğunu örnek vereyim. Mesela elbisenizi giyiyorsunuz. naam van een naam van een min van een minni van een naam van een naam van een naam van een naam Desiz o elbise giyerken gafil değilsiniz. Ey çorabınızı ve ayakkabınızı giyerken sağ ayağı önce giyiyorsunuz. Efendim çıkartırken önce solu çıkartıyorsunuz. Efendim evinizden dışarıya çıktınız dediniz ki Bismillahirrahmanirrahim. Tevekkeltu alallah ve la hawla ve la billah. Allahumma inni auzubika an adilla au udalla, au azilla au uzalla, au adlima au udlima, au achela au yuchala alay. dediniz. Bakınız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 Allahumme Jalfi fi nuram, me fi nuram, nuran, fissami nuram, me nuran, nuram, fi basari nuram, me hayemini nuram. Maar dat nuran. Ve devam ediyor. Maar als je ayakla. juiste juiste juiste juiste juiste juiste juiste juiste juiste juiste juiste juiste juiste juiste juiste ala juiste juiste juiste juiste juiste juiste juiste juiste juiste juiste juiste juiste juiste juiste juiste juiste juiste Mahmud'un, Falan'ın, Hüseyin'in, şu hocanın, bu hocanın yaptığı gibi yaptınız demiyorum. Ben diyorum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin girdiği gibi mescide girdiniz. Mescitten çıktınız. Bismillahirrahmanirrahim. Allahummeğfirli zunubi veftah li ebwaab fadlik. Dediniz ki ya Rabbi, senin adınla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a e salatu selam getiriyorsunuz ve diyorsunuz ki Ya Rabbi günahlarımı bağışla ve bana fadlının kapılarını aç dediniz ve arkasından Allahümme asımni mineşşeytanirracim Siz gerçekten de o zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın terbiyesi ile terbiye olunuyorsunuz demektir. Bakınız ne dedim? Zikir gafletten kurtuluştur. Bir şey yiyeceksiniz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 Ne orası için tam isabet etti diye biliyoruz, ne burası için tam isabet etti diyoruz. Böylelikle inşallah Rabbimizde Rabbimize tevekkül ederek en doğru olanı yapmaya gayret etmemiz gerekir. Evet. Şimdi sorulara cevap vermeye çalışalım.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 Allah is de Satwa Salaam. De Koran is de Sunna Tegechan Allah Azze de Celle'nin isimleri Allah is ve Celle'nin isimleri Allah is de Satwa Allah is ve Celle'nin isimleri Allah is de Allah Azze de Celle'nin isimleri arasında Celle is de yoktur. Bunlardan Allah etmek de Demin bir kardeşimiz sormuştu. de sayısı zannediyorum sorulmuştu. is de Satwa Salaam. Allah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 Ee, he inşallah maşallah zaten farkındaymışsınız e, tamam evet e, bu konuda kardeş bidattır yani niye e, yani selefimizde bu namaz 20 rekat kılındığı görülmemiştir ey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 Nice. Subhana kallah, ma biħam dik echedwanne, illehe, illehe, illehe, illehe, wa illehe, ilayk. illehe, illehe, wa rahmatullahi wa barakatuhu.